إذا ودع الصيف في أمة لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. الله رسوله سيدنا سلم، أمتهمدة كılıç konulduğu vakit، يعني جهاد terkedildiği vakit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 sahih hada bunu tasحيh etmiştir. Yine Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. La taqumu's sa'atu hatta tat tarba <gülüyor> tat tarba alaya nisa' 'ala zil khalasah. Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle söylediğini işiten Ümmüne Aişe Radiyallahu Anha hemen şöyle söyledi. Dedi ki, Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ben huvellezi ars arsala Resulahu rasool bilhuda ve dinil haqqi li yuzhirahu ala addini kullihi velau kerihal muşrikin velau kerihal muşrikun yani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 Müşrikler hoşlanmasalarda kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak diniyle gönderdi. Bu ayet indiğinde ben bunun tamam olduğunu zannediyordum dedim diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Vesselam şöyle buyurdu. İnnehu seyakunu min zâlike mâ şeyallah. Dedi ki şüphe yok ki tamam olma bundan itibaren Allah'ın dilediği zamana kadar devam edecektir. Tamam olma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 Evet. İmam Ahmet ve Hakim Abdullah bin Amr'dan Resulullah ve Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ettiler. La tequmus sa'atu hatta yazharal fuhşu ve tefahuş ve katiatur rahi ve su'ul mücavara. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Sözde ve fiildeki çirkinlik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 çirkinlik, rezalet ve akrabalık bağlarının kesilmesidir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kıyamet alametlerinden birisi de. Yine i̇mam Ahmed Ahmet İbni Mes'ud radıyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü Vesselam şöyle buyurdu. اِنَّ بَيْنَ يَدَيْسْسَاءَ al Erham Muhakkak kıyamet kopmadan önce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 وَعَرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ Cahillerden yüz çevir. Yani onlara benzeme. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu emri bizler için bir ilkeyse Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor diyor ki لَا تَاعَةٍ لِمَخْلُوقٍ fi مَعْسِيَةِ الْخَالِقِ Allah'a isyanda hiçbir kula itaat yoktur. He? Ha, biz anne ve babamıza anne ve baba hakkının gereğini yerine getireceğiz. Ancak bizden bir masiyet isterlerse itaat etmeyeceğiz.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 yüsini biljar hatta zanamtu ennehu seyervesü diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam komşuyla ilgili Cebrail bana o kadar çok geldi ki ben sandım ki zanamtu diyor Aişe sallam ben sandım ki komşuyu komşuya mirasçı kılacak dolayısıyla arkadaşlar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 Yaşlıların gençlere benzemesi e, diyelim İbn Abbas radıyallahu anhın rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam şöyle buyuruyor: Yakunu qumun yakdibun fi ahir zaman ahir zamani bi sowed ke hawasil al hamam la yiripun raiha al Allah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 Alamazlar. Onlar cennetin kokusunu alamazlar. La yarihune raihate cenneh. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadiste haber verdiği şey zamanımızda gerçekleşmiştir. Bunu görebilmekteyiz. Erkekler arasında saç ve sakalını siyaha boyatanlar çoğalmıştır.